الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وقائدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا ve Geçen ders biz kim kimiz ve ne istiyoruz? Dedik biz kısacası sünni Müslümanız. İkincisi İslam'ı yaymak istiyoruz. Müslümanız, ehli sünnet ve cemaat olarak. Hedefimiz ehli sünnet cemaatinin inancını itikadını yaymaktır Kısacası. Bugün davetimiz bir de Ehl-i Sünnet'in özelliklerine bir bakalım. Kimlik tespiti ya bir bakalım her şey kimliğimizi tanıyalım. Biz gerçekten Ehl-i Sünnet miyiz? Yoksa her iddia eden biz Ehl-i Sünnetiz diyor. Çünkü her iddia bir şey iddia ediyorsan o iddia ettiği şeyi bileceksin. Sadece bir kaç şey daha izah edeceğim bu özelliklere davete geçmeden önce. Şimdi biz ehli i sünnetiz. Bazı kardeşler diyor ki, niye ehli sünnet? Biz Müslümanız. <gülüyor> Ayette geçtiği gibi huve semmakum muslimin. Hz. İbrahim zamanından biz Müslümanız. O söyledi bizim adımızı koydu musulman. Doğru. Hz. Adem de musulmanıydır. Musulman olarak ne demektir? İslam'dan alınmış. İslam ve Musulman neden alınır? Teslimden alınır. Yani sen bütün meseleyi Allahu u Teala'ya teslim etmişsin. Allah-u Teala Aleykümselam Allah-u Teala'ya teslim oldun, sen Müslümansın. Teslim ne demektir? Bütün meseleyden Allah'u Subhanahu ve teala teslim olmaktır. Nasıl bir tane savaşta bir asker bir askeri teslim aldı, esir aldı, silahını aldı elinden dayadı gözküne silahını, ne yapacak o ellerini kaldıracak ben teslim oldum diyecek. Artık ben senin, ister öldürürsün, ister yaşatırsın senin elindedir. Bu teslim oldu demektir. Yani benim ne havl ve kuvve. Benim ne kuvvetim var. Ne bir şeyim var. Hiçbir iradem kalmadı. Kul da Allah'a karşı öyle demesi lazım. Teslim olması lazım. Hiçbir havlümüz, kuvvetimiz yoktur. Onun için biz neyiz? Müslümanız. Müslümanın anlamı nedir? Biz Allah-u Teala'ya teslim olmuşuz. Ve Hazreti Adem teslim olmuş mu? Bütün peygamberler olmuş mu? Olmuş mu? Bütün müminler İslam'dan önceki bütün müminler o peygamberlere tabi, onlar teslim olmuş mu? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oların uzatması mı? Evet. O müminler teslim olmuş mu? O zaman biz hepimiz Müslümanız. Ama dedik ki din Resulullah'ın şeriatıyla sonlandığı için ne olmuş? Bizim adımız Müslüman kalmış. Çünkü bundan sonra bir din yoktur. Dinler tamamlandı, şeriat tamamlandı. Bu isim bize şeref verilmiş. Bizler Müslümanız. Evet, biz Müslümanız. Şimdi dedik ki fitne çıktı. Fitne çıktığında her çeşmen Müslümanı iddia ediyor ama kimse yani kavramın içi boşaldı. Sadece kılıfı kaldı Musulman'ın. Ama kimse Müslümanlığın cereyi altına girmiyor. Ne yaptılar? İstedikleri gibi çeviriyorlar, oynuyorlar. Bu sahaba zamanında başladı. Ondan dolayı sahaba buna bir şey koydu. Ee, bir e, ölçü koydu. O ölçü nedir? Sünnet vel cemaat dedik. Sünnet nedir? Musulman insan sünnete bağlı olacaksın. Çünkü bir grup çıktı ki, dedi ben Kur'an'ı sünnetsiz anlarım. İlk grup. Onlar da kimlerdir? Hariciler dedi. Onun için sahaba hemen Etki tepki verdi dedi olmaz bu bu fitrenin önü bu da Allah'tan bir hidayettir bizim dinimiz kurmak için sahabe'ye ilham oldu bir mesele hemen meseleyi el koydular dediler bu mesele böyle olmaz bir ölçü var burada Müslüman isen sünnet ittiba, e, sünnete ittiba edenden olursun bu da olmaz sünnete ittiba ettin yalnız olmayacaksın. Sünnetin atrafına toplananlardan olacaksınız. Cemaatle. Çünkü Allahü Subhanehu Teala cemaati emrediyor. Cemaat emirdir. Cemaatsiz insan olmaz. Bunu akıl, mantık, hiçbir şey bunu taşımaz. Gerek cemaat olsun. Allah'ın eli cemaat üzerinedir Bütün peygamberler geliyorlar, cemaate davet ediyorlar. Bu terim çıktı. Bunun üzerinde icma oldu ümmette. Tabi icma'ın başı kimden başladı? Sahabelerden. Ehl-i sünnet vel cemaatiz biz. Böyle devam ediyor bugüne kadar. Bu ismi biz değişmeyeceğiz. Kıyamat gününe kadar bu isim gidecek. Çünkü bunu bizim için kim koymuş? Sahaba. O dönemde icma olunmuş. Bu, bu isim gerçek İslam'ı temsil edenlerin ismidir. Şimdi, bu isim Sonradan bir zaman sonra ne yapıyorlar? Bunun da kavramın içini boşaltmak istiyorlar. O boşalttılar. Ehli Sünnet ve Cemaate mensub olan çok insanlar var. Biz ehli Sünnetiz diyor, Alhamdülillah. Ama ehli Sünnetin matoduna uymuyor. Biz ne diyoruz? Kim ehli Sünnetin matoduna uymasa ehli Sünnettir. Bir kısım, bir kısım fikirler çıktı ortaya dediler madem el Sünnet cemaat Ka uyanlar da çıktı. İçini boşalttılar. Biz baş, başka bir isim bulalım kendimize. Hayır biz dedi olmaz. Alimler dediler olmaz Ehl-i Sünnet alimleri. Başka bir terim isim kabul etmiyoruz. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat. Baz bu son dönemde İslam uyanış İslam barı var. Şimdi bir terin çıktı. O da nedir? Selefili. Selefiye, selefilik. Aslında selefilik bu da bir eski bir isimdir. Ve doğru bir isimdir. Selefilik nedir? Selefe tabi olmaktır. Bizim selefimiz kimdir? Sahabeden başlıyor. Selefin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz selefiyiz, evet. Selefi ne demektir? Resulullah'a, ashabına tabi olmak demektir. Ama burada bir ayrım yapmamız lazım. Bu ayrımı yapamasak, Bugündeki çetrefile düşür Müslümanlar. Selefilik itikad meselesindedir. Selefilik nedir? Selefilik çünkü e, ehl-i sünnetin içindekiler genelde itikad meselesinde ayrıma düştüler. Kendilerini ehl-i sünnete mensup ediyorlar. Ehl-i sünnet gibi inanmıyorlar. Onun için alimler bazen bu terimi kullanmışlar. 400 sene hicriden sonra kullanmışlar. Bir alim için demişler bunun akidesi selefidir yani selefe tabiittir seleften sonra çıkan çelem ilmi cedel ilmine uymamışlar buların akideleri nedir selefidir yani selefilik güzel bir şeydir ama nedir akide meselesinde selefe mensup olmak demektir ama bugün de selefiligi getireyim el sünnetin yerine koyayım. İşte bunu alimler kabul etmiyorlar. Yani bir tane sorsa senden sen nesin? Ben Müslümanım elhamdülillah. Hangim fırkadansın? Ben ehl-i sünnetim. Ehl-i sünnet, ehl-i sünnet de tek değilmez. Cemaat demesi lazım. Çünkü tek olsa şemsiye gibi olur. Bütün ehl-i bid'at altına girer. Çünkü İslam'da çift fırka var. Bir ehl-i sünnet var, bir karşısına var rafiziler, şiiler. Olar onlar bir sürü gruptuldular aynen. Olar o şemsiyenin altının üremişler. Bir de ehli sünnet var. Ehli sünnetin de içinde bir sürü cemaat üremiş. Onun için biz ehli sünnet vel cemaatiz. Bir tanesi diyor ki, "Hayır, biz ehli sünnet vel cemaat ama selefiyiz." O zaman ne oluyor? Yeni bir grup ortaya çıkıyor. Olmaz. Biz itikadimiz selefi itikadidir. Ama selefilik biz sandığımız gibi el-sünnete eşit değil. Bunu fark etmemiz lazım. Biz selefiyiz derken anlamı ne gelir? Biz itikatta selefi salih atebiyiz. Değil ki biz selefiyiz, yeni bir fırkadır bunun özelliği var. Asıtt'a selefilik el sünnet eşittir. Terimler birbirine aynandır. Çünkü selefilik selefe uymaktır, El sünnet de selef'ten gelmektir, ona uymaktır. Ama bu terimi el sünnet değişmiyor. Biz ehl-i sünnet vel cemaatiz. Selefilik değil. Selefilik bir e, itikad meselesindedir. Bir de ondan sonra biz de ne, bazı arkadaşlar ne yapıyor? Artık selefilik selefinin atrafında taassup oluşuyor. Yani bir de ne ben selefiyim buna o bu bizden değil. Hayır bu yanlıştır. Bu fitneye yol açıyor ve aç, açmış da ve bu ihtilafı ortaya getiriyor. Biz ehli i sünnetiz. Biz her zaman şemsiyeni biz, de, biz tutacağız. Şemsiye ehl-i sünnet vel cemaat şemsiyesi hakiki ehli i sünnetin elindedir. İşte biz selefi demesek diğer cemaatler de matrodisidir, aşarisidir, tasavvufçudur, ehli bidatidir, bunlar hepsi biz ehl-i sünnettir. Yani şimdi bir tane kendisini mensup etti bize biz ne derim vaz mı geçerim kendi kimliğimizden başka kimlik arayalım kendimize tamam bugün selefi dedik 50 sene sonra 50 sene sonra bir daha şey geldi, bir cemaat geldi, Selefiyim diye içini boşalttılar, selefiliğin. Başka bir terim bulalım kendimize? Ama 1400 senedir kimse Ehl-i Sünnet ve Cemaati değiştirmedi. Onun için biz de devam etmek zorundayız. Yani Selefi kelimesinin üzerinde durmamamız lazım. Bir tane soruyor bizden, bir camide bir amca soruyor, sen nesin ben Selefiyim? Adam diyor selefi nedir ya ben ehli sünnetim elhamdülillah sen selefisin. Bir de adam nefret ediyor. Ben biz uzaydan geldik. Olmaz. Biz ehli sünnetiz. Niye niye niye karşımızdakiden toplumdaki insanlardan başlamadan bitiyoruz? Halbuki şemsiye elimizdedir. Bir kozdur. Kullanırız onu. Niye bitelim? şu kapıyı biraz daha açsınız. Biz ehli sünnetiz. Bu terimden vazgeçmeliyiz. Selefilik, Selefilik itikad meselesindedir. Selefilik bir hizipçilik değil. Şimdi Selefilik maalesef bazı kardeşler hizipçiliğe çevirdi onu. Yani sanki nasıl diyor, biz filan cemaattanız, filan partideniz, filan gruptanız, Türkiye'de olduğu bütün cemaatlerden bu, bucudur cüdürür cüdür. Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ehli sünnetiz. Bir de bu davette, matotta bizim için en büyük avantajdır ya. Hepimiz ortak noktadır. Başlamadan bitiriyor bizi selefilik demek. Bir de gerçek bir terim değil, hiçbir alim ben selefim derse kastetmiyor ben yeni bir fırkayım. Adım selefidir, hayır. Selefi itikadidir. İtikatte selefi var, yoksa genelde dört imam da selefidir. Dört imamı nereye koyacaksın? Hem selefidir, hakkıyla selefidir. Hem üç dönemde yaşamış dörd imam. Hem de itikatta selefidiler. Matotta da selefidiler. Yolları da selefi yoludur. Hiçbir müşkülat yoktur. Eydi bir adam diyorsa ben hanefiyim derim sen selefi değil misin? Hayır hanefi de selefidir. Şafii de selefidir. Hanbeli de selefidir. Maliki de selefidir. Hepsi ehl-i sünnet şemzeyiz Hepsi selefidir. Getir bana bir hanbeli alim, bir hanefi alim Deşinmen ehli sünnet cemaatinden değilim. Ha bir Hanefi alim, yeni bir şafi alim ehli sünnet itikadına uymamışsa başka bir ilim, kelam ilmine uymuşsa o konuda evet deriz. Sen imamına uymamışsın. Sen bu konuda selefi değilsin. Bu konuda ehli sünnete uymamışsın. Bu çok önemli meseledir. Selefilik, itikad meselesindedir. Dört imam selefidir. Dört imamın itikadını at, bizim okuduğumuz itikattan, sahabenin getirdiği bize itikaddan matemat aynadır. Hiç fark etmiyor. Evet. Şimdi, bu izahdan sonra, bir de fıkhi meselelere biz çok önem vermememiz lazım. Bunu, bunu bilmemiz lazım. Yani fıkhi mesele çok önemli mesele değil. Madem bir de ümmette bir ihtilaf var, o ihtilaf meşru ise, ihtilaf iki tarafında delili var ise bu meşru bir ihtilaf'tir. Bunun üzerinde durmak yanlış olur. Hele ki bizim davetimizde, Türk şey gibi bir yerde, ya, çok büyük yanlış olur. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Hiç kimsenin doğru dürüst bir ilmi yoktur. Kaksın ayırt etsin avam insanların bu meseleleri. Onun için biz ehl sünnet ve cemaatiz diyeceğiz. İnsanların içine katılacağız. insanları davet edeceğiz. Neye? ehl sünnet ve cemaat itikadına. Bizim hedefimiz davetten ne olması lazım? İtikad meselesi. Fıkhi meseleler çok önemli mesele değil. Yani dört imam itikadi, selef itikadi ise biz insanları dört imamın itikadına davet edeceğiz. Hiçbir zaman biz ehl-i sünnet olarak hiçbir zaman hilafimizi halktan, insanlardan fıkhi meselelerde yapmamamız lazım. Çünkü bir tane gelse, itikadı bozuluysa o Allah Teala onu Affeder mi? Eğer itikadinde bir şirk var Etmez. Etmez. Ama Hanefi mezhebiyle amelden gitmişse Rabbil Alemin karşısına. <gülüyor> Rabbil Alemin kıyamet gününde geldi. Bir kul durdu huzurunda. Sordu ondan. Dedi ey kulum niye benimle benimle benim karşıma Hanefi mezhebine geldin? Sorar mı bunu? Sormaz. Sorsa o diğer diyar ya Rabbi ben cahiliydim bilmiyordum. Sen daha iyi biliyorsun. Bana dediler bu imamın üzerine ümmeti icma etmiş. İcmata haktır Ben uydum o imama. Bu kul haklı mı Allah-u Teala'nın karşısında haksız mı? Aslında. Haklıdır ya. Ümmet icma etmiş dört mezhebin üzerine. Amelde. Dört mezhebin üzerine icma etmişler. Dört mezhep sağlam bir mezheptir. ehl sünnetin mezhebidir. Bırakın insanlar kendi mezheplerine göre namaz kılsılar, kendi mezheplerine zekat versiler kendi mezheplerine göre ölsüler, kendi mezheplerine göre yakansılar, namazları mezheplerine göre kılsın. Ebre mezheplerine göre giyssin. Bu önemli değil o kadar. Önemli olan nedir? Çünkü oların mezhepleri de Hanefi mezhebi. Abu Hanife nereden getirdi? Cebinden mi çıkarttı Hanefi mezhebini? Hayır, Abu Hanife de bizim gibi Ehl-i Sünnet alimidir. Ne dedi? Kitap, sünnet, icma. Kitap, sünnet, icma. O zaman Aynen paralelde gidiyor, dördün, diğer üç imamla, diğer bütün ehli sünnet imamlarıyla. Ama mesele nerededir? Bir kul allah Teala'nın karşısına çıksa, bizim kitaplara göre, hadis kitaplarına göre, Bukhari'ye göre namaz kılıyorsa, Bukhari'ye göre amel ediyorsa, ama şirki var ise ne yazar? Ne yazar? Cehennem yazar. Hiç affolunmaz. Sakkali göbekine kadar olsun var girsin, ne yaparsa yapsın. Ama şirk var ise günde bir cami yapsın bir insan. Gün Her sene haze geçsin. Binlerce fakir karını doğuyorsun. Allah'ın karşısına şirkten çıksa ne yazar? E biz insanlara Allah bizi seçti dedik, ehl-i sünneti. Seçti, bu bir lütfudur Rabbil alemin. Biz peygamberlerin görevini yapıyoruz şu anda. Peygamberlerin görevi nedir? İnsanlara hidayet vermektir. Bizim görevimiz Allah Teala bizi seçti, nasıl peygamberleri seçti? Ehli sünneti de düz düz yolda seçtiği için bizim bizim hedefimiz ne olacak? Bizim hedefimiz insanlara hidayet vesilesi olacağız. Biz biz davet metodunda insanlara davet etmeden bitiyoruz. Çünkü neden? Direkt başlamadan onu hele tanışmamışsınız aramıza bir set koyuyoruz. İşte bu büyük yanlıştır. Tam tersine elimizde avantajlar var. Abu Hanife bizdendir. Abu Hanife onun imamı bizdendir. İtikatta da bizdendir. Sen şimdi mesela amelde bizdendir Abu Hanife. itikatta bizden değilse bu bir zordur işimiz. Desek gel işte bak bizim imamımız Şafii'dir gel onun itikadına öyle o. Diyor kardeşim ben Hanefi'yim ya. Bu kadar anlıyor. Ama diyor ben Hanefi'yim. İmam Abu Hanife de İmam-ı Azam'dır benim için. Eyvallah bu bizim çibril havantaj. İmam-ı Azam ise gel biz seni Abu Hanife'nin itikadına davet ederim. Bak Abu Hanife böyle diyor, böyle diyor, böyle diyor. Bu bir havantaj. E biz bu havantaj elimizde yakıyoruz. çibrit vururuz, yakıyoruz. Niye? İşte bu yanlış meselelerdir kardeş davette. Davette en önemli olan bizim hedefimiz tevhide çitlenmemiz lazım. Tevhid çok önemlidir. Onun için allah Teala ilk ilim ne diyor? Tevhid ilmidir diyor. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Bil ki Allah birdir, şeriki yoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ondan sonra amel gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ne kaderidir davet hayatı? 25 sene. Kaç sene kaldı Mekke'de? 13 sene. Yarıdan fazla değil mi? Hiç şeriat endi mi Mekke'de? Hayır. Namaz bile son senenin sonunda ferz oldu. Bir rivayete göre de ferz olmadı. Şeriat yokudur. Neye davet vardır? La ilahe illallah. Bunu yerleştiriyordu. E biz insanlara bundan başlayalım. Hemen adamı tutuyoruz. O kardeş niye sakal uzatmadın? Ya adam hele imanı zayıftır. Sakkal sünneti anlayamıyor. Adam aynı buna benzer. Yani adam namaz kılmıyor. Tanıştık onunla. Kardeş sakkal kur sakkal sünnettir. Adam namaz kılmıyor. E önce diyeceğiz namaz kıl. Sonra diyeceğiz sakkali bırak. Namaz kılmadan önce adama bakarız. İmanı yok ise imanını tezeleriz. İmanın artırırız. İman gücü veririz ona. Ondan sonra davet ederiz namaza. Şimdi bir tanenin imanı yok ise, imanı zayıf ise böyle cennet, cehennem, Allah hesap, kitap bular. Yani kimlikte ben Müslümanım Musulman düşmanlığı da yok ise. Gelip onu tutsak sakaldan başlarız yoksa namazdan başlarız? Ne sakaldan ne namazdan. Önce onu ahiret gününü hatırlatırız. Allah'ın azamatını hatırlatırız. Bir Allah korkusunu hissetsin kalbinde ondan sonra deriz işte bak Allah bunları ferz etmiş. E bu basamaklar davette olması lazım. Bunları bilmemiz lazım. E biz bir toplumdayız biz istiyoruz başlamadan bitelim. Olmaz çok yanlıştır. Önce biz insanları önce biz insanların itikadını düzeltmekle görevliyiz. Allah bizi seçti tevhid yolunu gösterdi biz de gelip bunların itikadla görevlerini Ceravimiz itikadlarını düzeltmektir. Bir de bir mesele daha var ehli sünnette. El sünnet dedik icma ne demektir? İcma alimler toplanmışlar bir meselenin üzerine şer'i bir meselenin üzerine bu budur demişler. Bu icmadır. Bugüne kadar devam etmişse biz bunda mülzemiz, mükellefiz bunu da uymaya. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri icma etmişler. Üçüncü seneden sonra, üçüncü yüzyıldan sonra ehl-i sünnet fıkıhta dört mezhebe uyacak. Güzel mi? Güzel. Dört mezhebe uyacağız. Bin senedir bu böyle gidiyor. Dört mezhebe bütün ehl-i sünnet alimleri gelenler uyuyorlar. İttiba ediyorlar. Bugüne kadar dinimiz bize dört mezheble geldi. Dört mezheb olmasaydı bizim şeriat elimizde olur muydu bu cünden? Kim diyebilir dört mezhebin medreseleri, akol olmasaydı, medreseler olmasaydı, kitapları yazılmasaydı biz nereden elimize şeriat gelirdi? Bukhari Müslüm'den mi? Hayır. Bukhari Müslüm'den çıkartamayız şeriatı biz. O alimler bize sahabenin fıkhını, işte budur icma, fıkıdır, sahaba, görüşü neydir? kitap sünnette malzeme var elimizde ama bunun fıkhını kim, nereden bileceğiz? İşte sahabenin fıkhını bize dört mezhep aktarmış. Ama bu da bir zenginliktir. Bir tane hayır ben İslam'da Resulullah'ın bir mezhep varıydır. Kusura bakma bu cahilliktir deriz. Biz dedik İslam dini esnek bir dindir. Allah'ın Allah, Allah levh-i mahfuzda dünyayı yaratmadan önce yazmış bu, bu ümmette dört mezhep kabul bulacak bu nokta çok önemlidir. Allah bitseydi allah Teala dört mezhep batıldırını yazar mıydı levh-i mahfuzda son dininin peygamberi için? Dört mezhep bir terim var. Türkçe'de diyor dört mezhep haktır. Gerçek bu genel mutlak lafta lafızda doğru değil ama dört mezhep haktır bu konunun diyorlar. Yani dört mezhep hak mezheptir. Yani hakka uymuşlar. Ama aralarında bazı ihtilaflar var ise bu zenginliktir. Sen gelip bu dört mezhebi iptal etsen ne olursun? İcmaa karşı çıkarsın. <gülüyor> Neymiş? Bizim selefilik dört mezhebi iptal ediyoruz. Öyle bir şey yoktur. Hiçbir alim dememiş dört mezhebi iptal edeyim ben. Böyle bir şey kesinlikle olmamış, kimse de iddia etmemiş. İddia eden de, iddia eden olmuş ufak tefek ilim telebeleri alimler reddetmişler, süstürmüşler oları. Ama Ne var? mezheplerin içinde hata var ise, zayıf görüş var ise, o mezhebin içinden alimler çıkıyorlar. He? Sünneti seven, sünnete uyanlar, törpülüyorlar alır. Bir de sünnete döndürürler seni. Gillab gibi dört mezheb verirler seni. Bu var her zamanda. Elhamdülillah. Onun için bir tanesi diğerçi, ki, biz buna katılmıyoruz kardeşim. Biz dört mezhebi ııı e, şey yapmıyoruz, biz bir mezhep kuracağız kendimize, hadis sünnetten çıkartacağız. Olur mu böyle şey? Nerede böyle alimler? Nerede? Bir de çıkartın. Şimdi bir faraziye kuralım. Bir tanesi geldi hakikaten allame cihandır. Hakikaten Abu Hanife seviyesinde bir alimdir. Hatta Abu Hanife'den daha büyük bir alimdir. Geldi, bütün kitap sünneti koydu önüne, Oturdu 30 sene diyelim, 40 sene diyelim. Ne kadar dersen bir mezhep yazdı. Sünnete göre. Sonuç nedir? Evet güzel bir mezhep çıkarttı. Eyvallah dedik. Geldi, koyduk önümüze o mezhep. Bir de dört mezhebe baktık. He? Hiç dört mezhepten çıkabilir mi dışarıya? İmkanı yoktur. Yen bir meselede, yen iki meselede. Hiç çıkamaz. Çünkü alan bellidir. malzeme belli, şey belli. Ne? O zaman ne olur? Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi oluyor. Adam cemisini koymuş, dünya parası koymuş, ben gidiyorum okyanustan Amerika'yı keşfedim. Hayır, keşfetme kardeşim. Sen bin dolara bir pilet keselim. O malını da zevinde Kendin kendini Amerika'da bulursun. On saat sonra. Gereç yoktur yeniden keşfetmeye. Keşf olunmuş. Fıkhımız elimizde. Niye sen gidip hayatını şey yapıyorsun? Sen eğer ciddiysen Resulullah'ın sünnetini ihya etmeye, dört mezhep senin için yolu temizlemiş, sen devam et. Dört mezhepte hata var ise o hataları düzelt, devam et. Çünkü dört mezhepte de hata yoktur. Var ise de içindeki alimler düzeltmiş zaten. Sen gel ihya et. Mesela bizim Türkiye'de diyelim, Hanefi mezhebinde, Bilirsiniz Türkiye'nin durumu tarihi olarak zor durumlardan geçmiş. Hanefi mezhebinde bazı meselelerde taassub var ise e da gelmiş bu taassubun üzerine devam ediyor. Biz Hanefi meselesini silip atalım mı? Aynen Hanefi mezhebine dönelim 300 sene 400 sene önce Hanefi alimlerinin kitaplarından o hataları düzeltmeye getiririz. Hiç gerek yoktur 3 mezhepten getiririm. Aynı Hanefi mezhebinde bunları düzelten alimler var. Sonra Hanefi mezhebinde ne kadar hata var diyelim. Sünnete muhalif olan hatalar iştihattan olmuşsa. Kaçtır? Beştir, ondur. Yoksa yüzde elli değil ki. Ben diyeyim Vallahi bu mezhebim ben iptal edeyim. Yani bu neye benzer aynen? Bir tanenin başı ağrıyor. Madem başım ağrıyor çesi batayımın diyor. Bu bu akıl işi değil. Başım ağrıyor ilaç verir. Onun için kardeşler biz Mezheplerden uğraşmayacağız. Asıl selefilik demek nedir? İtikattir. Biz insanları mükellefiz. La ilahe illallah'ı raya oturtmak lazım. Şaibelerden, şübhetten, şirkten çıkartıp saf bir la ilahe illallah cennetten çıktığı gibi Hazreti Adem'le, Resulullah'la tazelendiği gibi o la ilahe, la ilahe illallah'ı saf olarak insanlara teklim etmek bizim görevimizdir. Şura Allah bizi mükellef kılmamış. Neden? Bir de sıfırdan dönüp mezhep kuralım. Bir de o o arkadaşa diyoruz ki diyor ki yeniden biz mezhep yazacağız. Diyoruz ki tamam yazın. Biz katılıyoruz size. Ama bir tane alim getirin bize bir tane alim 1400 sene de mezhepsiz. Dört mezhep ikrar olduktan sonra bir tane alim getir, dört mezhebe uymamış. Sizin imamınız kimdir? Derler bizim imamımız İbn-i Teymiye'dir, İbn İbn-i Kayyim'dir, İmam bilmem, bir sürü imam sayısılar. Tamam. Biz de deriz bir, İbn-i Teymiye Hanbelidir, İbn-i Kayyim Hanbelidir, i̇bn hambelidir. İmam Hanbelidir, Ke i̇bn Kesir Şafi'idir, İmam Zehebi Şafi'idir. Hepsi Şafiiliklerinde övünürmüşler. İmam-ı İmam-ı Zehbi, selef akidesinin bel kemiğidir. Olması olmazdır. El-Sünnet'in bel kemiğidir. Olması olmazdır. İmam Şafii'len övünür şiiri var. Şafii mezhebinde olduğu için. Ya bu büyük bir nimettir ya. Biz gelip kendi kimliğimizden utanıyoruz. Olur mu öyle bir şey ya. Bu bizim için büyük bir şervattır. Yani şimdi biz mesela diyelim Türkiye'de diyelim bir tıp camiamız var. Bizim tabipler mesela diyelim 100 senedir bize bir şey ilim koymuşlar. Biz diyelim hayır madem biz tabiplerimize güvenmiyoruz. Atarım bunu dışarıdan doktorlar getiririm. Bize tıp camiasını şey yapsın. E bir tane profesör, iki tane profesör getirirsin, eyvallah. Zenginlik katar bize. Ama bizim için niye siliyorsun? Olmaz, imkanı yoktur. Yani bunu diyenler yanlıştır. Kim derse kardeşler, kimdirse selefilik mezhebleri iptal etmektir. Bu selefiliğe bir darbadır ve selefiliği karalamaktır ve selefiliği kötülemektir. Selefilik gelmemiş mezhepleri iptal etsin. Mezhepleri ancak sapık kadem iptal eder. Me selefilik gelmiş mezhepleri çor çoruna taklidi iptal etmeye. Bak fark buradadır işte. Çor çoruna mezheblere taklid etmek bu mezhebin sözü olması olmazdır. Bu nedir? Bu kardeş olmaz. Olması olmaz. Allah ve Rasul'un sözüdür. Çünkü mezhep Görüştür, istimbattır, fıkıhtır. İyi de var, savap da var, hata da var. Mezheblere uymak, çor çoruna biz bunu iptal etmeye geldik. Çor çoruna teklidi, evet bizim görevimizdir, bunu iptal edeceğiz. Biz diyeceğiz çor çoruna teklid, hakkıyla sadece Resulullah olur. هَامَنَّ وَسَدَّقْنَا سَمِعْنَا وَتَعْنَا Teslim, elimizi kaldırırız. لَا ve la قُوْوَ Havlumuz, kuvvetimiz yoktur. Biz sana teslim olduk ya Resulallah. Ama mezheblere değil. Mezhebler, mezheblere biz teklid yapmarız. Ne yaparız? İttiba yaparız. Teklidten ittiba'ın farkı nedir? Teklid, bir derenin sözünü bu benim babamdır. Mene dedi böyle yap, böyle yaparım. Çünkü babamdır. Bu nedir? Teklidtir. Bu nedir? Taklit'tir. Babasını taklit ediyor. Sözüne uyuyor. Ama bir tanesine dedi ki hocası böyle yap. Niye böyle yapayım hocam? Çünkü böyle yap çünkü Resulullah böyle emretmiş. Aa Resulullah böyle emretmiş. Bilmiyorduk. Bak emretmişse emenne ve saddakna. Bu nedir? İttibatır. İşte biz dört mezhebe ittiba ederiz. taklit etmeriz. Fark anladınız mı? O zaman mezhepte hata var ise otomatik yiyen yani ortaya çıktı mı? Çıktı. Selefi olduk mu? Olduk bitti gitti. Niye biz yeniden keşfedelim fıkı, yeniden kurarım medresemizi? Zaten medrese kurulmuş. Hem de çok güzel zengin bir medresemiz var. Bin sene alimler gelmiş bu medreseleri törpülüyorlar. Eksikini alıyorlar, zenginlik katıyorlar. Biz gelip bunu iptal etme. Bu ebesle iştikaldır kardeş. Onun için hiçbir alim Bak iddialı konuşuyorum. Hiçbir alim mezhepsiz değil. Bütün alimler mezheblidir. Ama alimler var. Çor çoruna mezheblidir. Çor çoruna taassup etmiş mezhebine alimler de var. Mezheplerine taassup etmemişler. Hakka taassup etmişler. Hakka yönelmişler. Biz bu alimlerden de kimi seçeriz? Hakka yönelirler. O zaman bizim işimiz kolay mı zor mu? Yok, kolay değil. Çok kolay diyeceksin. Çok kolaydır. Çünkü bizim için elmayı temizlemişler, elimize vermişler. Bizde kalmış yemek. Niye biz kendimizi zora sürüküyor, rampaya çıkıyoruz? Gerek yoktur. İşimiz çok kolay bizim. Bizim için ne kalıyor? Amel etmek. O da zordur işte. Neden zordur? Şeytan var. O zaman şeytan diyor, sen bırak amele de şimdi, hele gel bir, bir mezhepleri temizleyelim. Seni meşgul eder böyle şeyden, o zaman amel elden bırakırsın. Mecbursun. Yani şimdi biz burada her çeşe bir görev versek, her çeşe kaçar o görevı boşaltır. Biz desek görev yoktur dinlenmek saati, her kafadan bir ses çıkar. İşte halimiz ümmetin budur. Görevi bıraktık, her kafadan bir ses çıkıyor. Kalktık kendi kendimizi te te tenkit ediyoruz. Biz alimlere itibar edeceğiz. Bunun da örneği var. Mesela, bir alim geliyor, fıkıhta, fıkıh mesele olduğu için, bir alim geliyor, fıkıh meselesinde, mesela hangi yürü edesin, o fıkıh neyse, ona uyacağız biz. Mesela biz Türkiye'de, fıkhımız nedir? Hanefiyiz. Doğu'da, Doğu'da ki Şafi'ye uysun, Batı'daki, Hanefi, Buna kim diyebilir bunlar selefi değiller? Kim derse kıyamet günde cevap hazırlasın kendisine. Kim derse bunlar selefi değil, kıyamet günde cevap hazırlasın kendisine. Cevabın da doğrusunu hazırlasın. Her cevap da cevap değil. Onun için alimler diyorlar, en korkunç ayeti nedir bilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de. En korkunç ayet nedir sizce? Cehennemin vasfı mı? Sakar mı? <gülüyor> en korkunç ayet Kehif Surasının son ayetlarıdır. قُلْ هَلْ bil بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ Size haber vereyim mi? Amelleri en boşa çıkanlar kimlerdir? Olardır ki zannediyorlar, iyi amelden geliyorlar. Bakıyorlar boş çıkmış ameller. Almış çualdan beline amelim. Seriyor terezinin önünde meleklere diyor alın benim amelim. Ben sünnetten ittibale gelmişim. Melekler açıyorlar, ayırıyorlar. Sen amelin geçerli değil diyorlar. Ne olursun orada? Ama çafir geliyor, biliyor önceden geliyor, biliyor, hata yapmış. Diyor ya bir keşke toprak olaydım, uyadım, duyurmayaydım ben. He? Uyanmayaydım. Biliyor adam cehennemliktir Ama bu geliyor, övünür. Ameliyle ameli boşa çıkıyor. E, o zaman insan cevap hazırlasın kendisine kıyamet gününde. Bunun doğrusu nedir? Ben şimdi mesela size fıkhı okutuyorum burada. Hanefi fıkhı. Siz nesiniz burada? Hanefisiniz. Açarız bir Hanefi metnini, fıkhını okuturuz size. Burada ne yaparız? Hanefi metin nereden gelmiş? Cebilerinden mi getirmişler? Kendi kişilerine mi, çuvallarına mı çıkarttılar fıkhı? Hayır. Resulullah'a dayandırmışlar. Bak şimdi eskiden kitap okuyordur. Her ağzı olan Hanefi'ye saldırıyordu Hanefi mezhebine. Şimdi bir sürü kitap çıktı Hanefi mezhebiyle ilgili. Okuyoruz, bakıyoruz hakikaten buldu. hadis var, ilim var Hanefi mezhebinde. Aa, Hanefi mezhebinde de böyle hadis varmış. Zannediyoruz Hanefi mezhebi. O kadar cahilce konuşuyoruz. Biz burada bir Hanefi metnini okuduk. Hanefi mesela bu konuda diyor ebdes belanınır. Delillerini de veriyor. Eyvallah. Bazı yerde ebdes belanınır. Delili hadisi zayıf ise alimler var. Hanefi mezhebinin içinden. Bu konuda diyorlar bu mezhepte bu zayıftır. Doğrusu da budur diyorlar. Biz böyle şerh ederiz telebeye. O zaman ne yetişir bizim telebelerimiz? Selefi Hanefi. Bir mahsur var mı bu terimin? Yok. Bunu çok alim yapmış ümmette. Metinleri şeye göre şerh etmişler. Sünnete göre. Şu mezhepte muhalif meselelere düzeltmişler. O zaman her şey dört mezhepte bütün ehli sünnette kime tabi olmuş? Resulullah'a tabi olmuş. Bitmişmiş. Şimdi bir de babasından dedesinden bu mezhebi almışsa sen bir gecede gelirsin diyorsun olmaz. Bu mezhebi yanlıştır. Bunu kim kabul eder senden? Kabul etmez kimse. Bir de sen kimsin? Sahaba mısın geldin bize diyelim? Sen Abu Hanife misin geldin bize Abu Hanife'nin dini? Abu Hanife seviyesinde alim misin? Olmaz yani. Bugün de en büyük alim çıksa havamından tut, aliminden tut onu reddeder. Çünkü yanlış konuşuyor. Onun için arkadaşlar. Bizim meselemiz fıkıhta değil. Fıkıh derdetmeyin. Fıkıh etmeyin. etmeyin. Mesele ney der dedin tevhid meselesidir. Biz tevhidle mücellefiz. Biz önce tevhidi anlatacağız. Yani bugün de Türkiye'de bir tane arkadaş geliyor. Bakıyor bir tane bir yanlış amel yapıyor. Bunu çok yaşıyoruz, görüyoruz. Gelip adama diyor ki kardeş bu yanlıştır. Bu da delil. Resulullah böyle diyor. Çekip gidiyor. Ne oldu diyoruz ona? İşte ben bunun üzerine hicret ikamet ettim. Bu bir günden sonra eğer amel etmese mükelleftir Allah indinden. Hayır öyle değil. Adam cahildir. Bilmiyor. Resulullah ne dediğinde. Tamam Resulullah diyor kellemin üzerine ama alimler ne demiş? Bilmiyor çünkü. Mecburdur teklid etmeye. Bilmiyor. Sen ne dersin ona? Biz onca ona hatta Resulullah'ta önce allah Teala'yı tanımıyor bizim hakkıyla kim Allah Teala'yı tanıyor bizim toplumda? Hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyan isyan edelim mi ona? Biz önce toplumumuza Allahu Teala'nın tanımından başlarız. Hiç de deme selefi melefi sakalın koy uzat, elini koy gözküne, elini kaldır indir hayır. Önce biz Allahu Teala kimdir onu bir tanıtalım onu. İsim sıfatlarını mesela dur şu Allah Razzaktır. Gel bakalım kardeşim sen Razzak ismine inanıyor musun? İnanıyorsan niye gelip benen yer varıyorsun, rızık benden istiyorsun? Sen Allahu u Teala'yı hakkıyla rububiyeti nedir anlatırsın, üluhiyet nedir anlatırsın, isim sıfat tevhidi nedir bunu anlatırsın ona. Adam fıkh etsin bu meseleyi, ondan sonra gelirsin Resulullah kimdir? E İslam'a insanı ne sokuyor? Neyle İslam'a giriyor bir kul? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ben şehadet getiririm. Allah birdir. Şeriki yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun elçisidir. Ne demek elçisidir? Ondan bize şeriatı getirmiş. Biz bunu anlattık. Buradan başlamamız lazım. Önce sen şehadet getirdin. Bu şehadetin anlamı nedir? Bilir misin kardeş diyeceksin ona? Bu şehadetin anlamı Allahu Teala'yı ona tanıttıracaksın. Sonra Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed nedir? Elçidir. O elçi kimdir? Önce o elçiyi anlatırsın onu. Azamatını anlatırsın. Kimliğini anlatırsın. Ondan sonra bu elçi bize ne getirdi allah teala'dan? Elçi nedir? Elçi gelmiş salam versin bize sadece nasılsın desin? Hayır. Elçi bir mesaj taşır. Bak kralların elçileri var. Devletlerin elçileri var. Birbirleri arasında. Elçi bir mesaj taşır. Allah'la kulun arasında elçi olması lazım. Çünkü o halıktır, biz maklukuz. Allah Teala seçer, kendi kullarından bir taneyi elçi gönderir bize. Ne istiyor bizden? Onu mükellef kılar ona. O elçi gelir, haber verir bize. Ne istiyorum? Siz? Allah Teala sizden ne istiyor? Elçi gelir bize ne diyen? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıtmamız lazım. Bizden ne istiyor? Onu tanıtsa Ondan sonra Resulullah sevgisini anlatırız ona. Yani bugün de bir Türk vatandaşına desen kardeşim Allah-u Teala kimdir? Hüncür hüncür ağlar. Allah-u Teala diğer kimdir? Allah-u Teala bak yere, göceğe, elma aya bak, meyvelere bak, okyanusa bak. Tamam mı? Bunu biliyor. Nedir bu? Bu nedir? Allah'ın rububiyet bölümüdür. Allah her şeyi yaratmış, azamatı, bu iman... Ama bunun haricinde çok şeyi bilmiyor. E biz anlatacağız. Resulullah sordun ona hüngür, hüngür ağlar. Meded ya Resulullah diyar Aşkından öldüm ya Resulullah. Bundan başka bir şey bilmiyor. Desen ona gel Resulullah böyle demiş. Olsun der. Öyle demişse de ama ben Resulullah'ı çok seviyorum. O bana şefaat edin. Bu kaderdir bilgisi. Ama sen gel sana Resulullah'ı seviyorsan, hüngür, hüngür ağlıyorsan bu sevginin hakikati nedir? Bu sevginin hakikati ittibat Sen seviyorsan uyacaksın. Laftan olmaz bu, fiilden olması lazım. Sen bana diyorsun, kardeş ben seni çok seviyorum. Çok saygı, çok saygı gösteriyorum sana. Ama ben konuşurken sen konuşmamı kesiyorsun. Gelirken bana önemsenmiyorsun? Ne biçim sevgi deriz biz. Baba da oğluyden aynında. Oğul, oğul babaya saygı göstermese baba ben seni çok seviyorum ne yazar? Saygı göstermesi lazım. E sen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsan o Resulullah'a uyman lazım. Uymak, ittiba etmek asıl sevgi ittiba etmektir. Resulullah'a matemat uyacaksın. Otu demişse oturursun, kalk demişse kalkacaksın, gel demişse geleceksin. Sünnetine uyacaksın. Asıl sevgi budur. Bunu anlattıktan sonra diyeceksin işte bak Buhari'de bir böyle hadis var. Adam ne der? Amenna Resulullah demişse Resulullah'ın madem Resulullah'a uymakla cennet oluyormuş, o olması olmazymış. Mecbur kalır uyar. Ama sen öyle havadan gel ona sen Resulullah böyle demiş. Hadi amel et. Olmaz. Bunu kimse kabul etmez. Yani çok insan var tıp bölümü, tıp bakımından gel de mesela bir tane diyor sana kola içme. Kolanın böyle zararı var. Adam der ya git ya bunca alem kole içiyor falan. Ama oturt onu bir internet, bir bilgisayarın önünde. Aç onu için işte bak filan alim böyle diyor, filan alim böyle diyor. Bu resimlerdir işte böreğe böyle zerreli var. Ciğere böyle zerreli Okuduktan sonra adam ne der? Aa diyor hakikaten zerreli var. Demek ki ilim olduktan sonra insan teslim oluyor. E biz de önceden neden başlayacağız? İslam'a girişten başlayacağız kardeşim. Önceden la ilahe illallah Muhammed Resulullah buradan başlayacağız bu bizim hedefimiz budur. Ondan sonra adam Resulullah'ı sevdikten sonra, tanıdıktan sonra işte namaz Resulullah böyle kılarmış. Cimi Resulullah'ın böyleymiş. Sünneti böyleymiş. Yaşamak tarzı böyleymiş. O zaman uymak zorunda mı değil mi? Zorundadır. Yani bu iş ne olur? Basamak basamak. Resulullah'ın daveti de öyledir dedik. 13 sene Mekke'de bunu anlattı. Tevhidi yerleştirdi. Şimdi bak bir, bir şey de var çi, çi parantez arasında İslam tamamlanmış diyemezsin Mekke medeni devri var. Ne de? Şeriatı uygulamakta. Ama davet tarzında Mekke medeni devam ediyor kıyamet gününe kadar. Yani şimdi biz dersin Mekke dönemindeyiz. İnsanlar cahiller. Faiz halaldır içki halaldır diyebilir misin? Hayır olmaz. İslam tamamlanmış. O zaman bu za iş. ondan sonra halam oldu, bitti bu iş. Ama Mekke medeni devründe davet olarak kıyamete gününe kadar kalır. Bak, bir şehirde, aynen şehirde bir şahıs için Mekke dönemi kullanırız, bir şahıs için medeni dönemi kullanırız. Şahısa göre değişiyor işte. İşte bunu kim bilir? Davatçı. Davatçı da davetin fıkhını bilmesi lazım. Fıkhını bilmedikçe zerel verir davetine. Onun için biz diyoruz arkadaşlara, Avam da olsa insan mükelleftir bu dini tebliğ etmekle. Madem Allah onu seçti, Allahu Teala mükelleftir dini tebliğ etmekle. Ama bildiği kadar sınırını aşsa ne olur? Zerar verir dine. İşte bizim arkadaşlar maalesef sınır açıyorlar. Sınırlarını aşıyorlar, kendilerinden daha büyük konuşuyorlar, büyük meseleleri cürürler. Bu sefer ne oluyor? Bizim davamız başlamadan ne oluyor? Bitiyor. İnsanlar yanında kendimizi kaybediyoruz. Hatta bize sapık deseler bile haklılar. Çünkü biz sapık nedir yoldan şaşmış. E biz onlara göre ters bir şey getirmişiz. Halbuki biz doğruyuz ama biz niye kendimizi ters gösteriyoruz? İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bilmiyorlar. Reddediyorlar. O zaman biz basamak basamak alıştıra alıştıra, alıştıra bu işi anlatacağız. Bir de bizim imamımız var sallallahu aleyhi ve sellem o da böyle yapmış davette. Bir de davet matodunda arkadaşlar, davet matoduna girsek zaten bir, bir sürü örnekler de var. Bir sürü için altından çıkmıyoruz. Uzardı ama kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her insana her insana kendi eksikliğinde davet yaparmış. Mesela bir tane gelir diyor ya Resulullah bana nasihat et. Diyor öfkelenme. Bir tane gelir diyor ya Resulullah bana nasihat et. Diyor anana babana iyi geçin. Üçüncü gelir başka şey diyor. Dördüncü gelir başka şey diyor. Aynen Resulullah aynen mescidde tutmuş, onlar da sahabe. Aynen sahabe. Soru, Soru da aynı. Neden? Resulullah azacıdır. İlacı hastalığa göre veriyor. Şimdi azacı aynen ilacı aynen her çeşe versen ne olur? Bir tanesini tane iyileştirir yüz tanesini yakar. E biz de öyle yapıyoruz. İlacı soruya göre vereceğiz. Her insanın kendi şeyine göre vereceğiz. Adam aynı işine kadar dur, o kadar ilim vereceğiz ona. Bizde bir de şeytan var. Şeytan insana gelir diyor. Bizim maalesef toplumumuzda bu oluyor. Ters düş, tanılırsın. Hemen bir şey öğreniyorum, gelirim tanınmak için o şey ortuyorum ortaya. E bu yanlıştır. Etki tepki yaratırım. bu. Ters düş anlıyorsun. Bu şeytan seni yıplamak için bu planı kullanıyor. Ben bir şey öğrendim. Geldim sizin içinizde. Aynen aynen gruptanız. Arkadaşlar bu böyledir. Her çeşitine şey da bu nereden çıktı? Her çeşitine bakar. Her çeşitinden bahseder. E bu insanın nefsinin hoşuna gidiyor. E bu öyle değil. Önemli olan biz Tevhidi anlatacağız. Biz müniden mükellefız. Eşhedü an la ilahe illallah ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve resul. Tevhid budur. Fıkha hele hiç girmememiz lazım. Hiç sakınlıkla girmememiz lazım. Bir de namaz. Biz camilerde kendimizi kaybediyoruz. Camilerde insanları yani nefret ettiriyoruz kendimizden. Yani ben arkadaşlara söyledim bugün. Ödül dağıtsalar, ödül dağıtsalar, kim en fazla, en nefret etmeyi kendisinden halkı becerir? Biz ödülün birincisini alırız. Yani insanlara, hemen insanlara diyoruz bizden nefret edin. Yani namaz kılma şeklimiz değişik, hareketimiz değişik, konuşmamız değişik. Millet oturup tesbih yapar, biz çekip gideriz. Millet namaza girer, biz tahiyyet-ül mescid kılarız. Millet oturmuş, vaz dinler, biz bilmem... Bunlar hepsi yanlıştır arkadaşlar. Ben demiyorum sünneti terk edin. Ama ortasını bulmamız lazım. Ortası nedir? Namaz kılma şekli. Bin sürü, bir sürü sünnette namaz kılma şekli var. Ama bir toplumda yaşıyorsan, alimler diyorlar ki o namaz kılma şekli eğer ihtilafa sebep olursa sen onu askeri ücrete düşüreceksin. Nedir? Sünnet terk olunmayan şeyleri rükundandır çiramazın. Maalesef bizim bugünlerde de çok arkadaşımız namazın rükunu nedir, vacibi nedir, ferzi nedir onu da bilmez. İşte Resulullah böyle demiş kıl, böyle demiş ol. Neden? Çünkü mezhep okumamışız. Bukhari Müslim'de bunu yazmıyor. Ama mezhep kitaplarında alimler istinbat etmişler namazın ferzi nedir, rükunu nedir, olması olmazı nedir, vacibi nedir, müstehabları nedir, makruhları nedir bunu kim bilir? Ne Bukhari'de, ne Müslüm'de, ne riyaz Sahihinde bu yazar. Biz ne yapacağız? Bir toplumdaysak, o toplumda namaz şeklini evde git, kendin bildiğin gibi kıl. Ama camide kılıyorsan, terç olunmayan sünnetleri terk etme, gerisine taviz vermek zorundayız. Bir de sen, madem millet nefret ediyor Huşu bulmuyor. Sen niye hemen namazdan sonra, ferzden sonra çekip gidiyoruz? Birçokumuz maalesef sünnet de kılmıyorlar. Nasıl olsa şeytan gel.